Bismillah, Elhamdülillahi ve salatu ve selamü ala Resulillah. Sevgili dinleyiciler, Ramazan'ın ilk haftası geldi, geliyor derken geçti bile. Ne kadar Ramazan'ı kendimizden memnun ediyoruz. Onu değerlendirerek oruçlarımızı gerçek anlamda oruç haline yükseltmek için çaba göstererek, göstererek bir Ramazan'ı daha inşallah hakkımızda hayırlara vesile kılıp bizlere şefaatçi olacak anlayışlarına sebep oluruz. Bugün inşallah oruçla ilgili geçen derslerimizde ibadet konusunun bir devamı mahiyetinde değerlendirme yapacağım. Oruç mu bizi tutuyor, biz mi orucu tutuyoruz ya da ikisi de mi olmuyor? Bunu inşallah değerlendirme açısından gündemimize almaya çalışacağım. Kur'an-ı Kerim'de 14 yerde sav veya sıyam kelimesi geçer oruç anlamında. 14 yerde bu kelime ...oruç kelimesi kullanılır. Saum uzak durmak... ...engellemek, kendini tutmak... ...demektir. Herhangi bir şeyden... ...uzak durmaya saum ...veya imsak kelimesi de... ...benzer şekilde Arapçada kullanılır. Yani bir şeye karşı kendini tutmak... ...kendini engellemek. O yüzden... ...oruç, insanı... ...yeme içmeden engellediği... ...günahlardan engellediği... ...için insanın... ...kendi kendini tutması... ...haramlara karşı direnç sağlaması... Orucun onu haramlardan uzaklaştırması anlamında savv ve imsak kelimeleri lügat anlamından bile yola çıkarak değerlendirebiliriz ki insanı olgunlaştırır, insanı melekleştirir, insanı yeryüzünün halifesi olacak özelliklere gelmesinde birinci derecede rol oynar. Kur'an-ı Kerim'de Bakara Suresi 183. ayette orucu bütün iman edenlere emredir ki, emrederken, Diğer ümmetlere de farz kılındığı vurgulanır. Ve oruçla umulur ki korunursunuz. Takva sahibi olursunuz. Müttakilerden olursunuz. Sorumluluk bilincini kuşanırsınız. İfadesini kullanır. Dolayısıyla oruçta esas gaye, bu ayette ifade edildiği gibi, Allah için tutulan oruç, insanı takvaya ulaştırır. Allah korkusunu gönlünde yerleştirir. İttika dediğimiz, ...günahlardan sakınma... ...melekesini geliştirir. O yüzden... ...insanı haramlardan alıkoymayan... ...günahları terk ettirmeyen orucun... ...insana sadece açlık ve susuzluktan... ...ibaret bir faydası olur. Mealindeki hadis-i şerifi... ...değerlendirmiş olalım. Nice insanlar vardır ki... ...oruçtan onların nasibi... ...sadece aç kalmak ve susuz kalmaktır... ...denilir. O yüzden sevgili dinleyiciler... ...bizim orucumuz... ...inşallah midemize tutturduğumuz gibi gözümüze, gönlümüze, dilimize, bütün organlarımıza da tutturduğumuz oruç olur ve Allah'a yakınlaşmamıza vesile olur, takva duygusunu geliştirir. Malum ki insanların en faziletlisi Allah nazarında takva sahibi ve ilimden payını almış cihat görevlerini yerine getiren insandır. O yüzden en faziletli insanlar sınıfına girmek için, ...oruçtan büyük çapta yararlanmamız gerekir. Sevgili dinleyiciler, namazın da bir özelliği böyledir. Namazın insanı kötülükten, fahşadan, münkerlerden alıkoyması söz konusudur. Kur'an öyle ifade eder. Oruç da namaz gibi insanı kötülüklerden, günahlardan, münker ve fuhşiyattan alıkoyar. Hele hele insanın helal olan şehvetlerini ve yeme içmelerini dizginleyen bir durumda haram olan... ...şehvetlerine ve haram olan yeme içmeye elbette çok daha fazla dikkat etme bilincini oruç sağlar. Çünkü insan daha çok iki organ yüzünden e, günahlara gider. E, o iki organı, e, iki bacağının arasındaki organla iki dudağının arasındaki organı... ...siz haramlardan garanti eder, sakınmak için söz verirseniz cennet sizin için garanti olur... Maalindeki hadis-i şerifi değerlendirelim ve işte bu iki organı terbiye etme anlamında insanların günaha çokça bu organlarla girdiği değerlendirildiğinde bunları ıslah etmek, onların durumlarını kontrol altında tutmak anlamında insana irade açısından oruç çok büyük yetenekler kazandırır. O yüzden sevgili dinleyiciler orucu hayata taşımak lazım. Devamlı oruç gibi davranmak lazım. Sabahtan akşama kadar e, boğazımızdan girenleri kontrol ediyoruz. E, cinsel durumlarımızı kontrol ediyoruz. Aynen onun gibi akşamdan sabaha kadar ve Ramazan olmayan günlerde de e, bu durumları çok ciddi kontrole tabi tutmamız ve <gülüyor> bir denetimi elimizde tutup, ...nefsimizin oyuncağı, hevamızın, arzularımızın, kötü duygularımızın e, bir kulu olmamaya oruç sayesinde daha büyük çapta gayret edebiliriz. Bu bizi bütün hayat boyunca da olgunlaştıracak özelliklere götürür. Fesadın ve günahların çoğu sevgili dinleyiciler bu iki organla yapılır. Dolayısıyla oruç... Bunları terbiye eder. Sıradan insanların orucu sadece bu iki uzuvla alakalı e, kendilerini korumaktır ama olgun insanların kısmen de olsa takva sahibi insanların e, biraz seviyeli havas denilen insanların orucu sadece bu iki organı değil göz kulak ve diğer organları da Allah'a bağlamak onları da günahlardan korumak e, onların denetimini elinde bulundurmak şeklinde olur. Evet, iştah ve şehvetin ölçüsüz tatmini ve bu konulardaki hırs yüzünden nice kavgalar, mücadeleler, problemler, bireysel ve sosyal hastalıklar söz konusu olabiliyor. Dolayısıyla bu konulardaki ihtiyatımız insanı takvaya da ulaştıracak, Allah'a yakınlığa da sebep olacak, dünyamızı da huzurlu, sıhhatli, olgun bir şekilde yerine Getirmemizi, dünyamızı değerlendirmemizi de sağlamış olacak. O yüzden oruç kalkandır buyrulur hadis-i şerifte. Oruçluyken insan e, kötü söz söylemez. E, hadis-i şerifte de e, sizden birinize birisi sataşırsa ben oruçluyum desin. Dolayısıyla ona benzer hak ettiği bir ifadeyi ağzına alarak orucunu sakatlandırmasın e, diye tavsiyede bulunur Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ee, o yüzden yine içinizden evlenmeye gücü yetmeyen oruç tutsun denilir. Tabii ki evlenmeye gücü yetenin evlenmesi tavsiye edildikten sonra. Çünkü oruç şehveti kırar denilir. Buhari hadisidir bu. O yüzden e, evlenemeyen gençlerin e, oruç tutması nasıl kendilerini cinsi konulardaki günahlardan, problemlerden sakındıracak? E, her insanın da bu konularda... ...tutarlı olması, haramlara meyletmemesi... E, ...hatta içinde duygu yönüyle bile e, bu tür olumsuz özelliklerin depreşmemesi için... ...oruç bilinci insanı olgunlaştıracaktır. Ramazanda olduğu gibi Ramazan dışında da oruçlu olmadığı zamanlarda da... ...bu organlara oruç tutturma zaruretini haramlardan sakınmak yönüyle değerlendirmiş olacaktır. Evet sevgili dinleyiciler... Orucun kalbi olgunlaştırması, gönlünü insanın yeşertmesi, e, takvayı artırması, tekrar edelim diğer ibadetlerden çok daha üst düzeydedir. Çünkü insan nefsinin, insan arzularının, hevasının terbiye edilmesi için açlığa ihtiyaç var. İnsan ne kadar fazla yerse, abur cuburla doldurursa bu eskilerin mide şehveti dediğimiz nefsin azmasına, e, hevanın her türlü sınırsız arzularının coşmasına ve insanı hevalar istikametinde yönlendirmesine sebep olabilir. Giderek hevanın putlaştırılması, ilahlaştırılması, insanın ağzından girene ve gönlüne girene sansür koyamaması, onları kontrol edememesi sayesinde çok daha rahat olur. O yüzden sevgili dinleyiciler, gözlere, iradeye sahip olmak iradeye hakim olup irademizi güçlendirmek, her türlü içimize giren düşünceden duygulara kadar, yiyecek içecekten haram bakışlara kadar bütün bunları kontrol altında tutmak ve bir gümrük memuru gibi insanın iradesini eline alıp, içinin hevasının kontrolünü kendisinde yani aklında ve imanında tutmak, işte oruç sayesinde çok daha güzel hale gelecektir. Oruç, insanı sabırlı yapma durumunda, irade eğitimi sağlama durumunda çok büyük roller oynar. İnsanın rahatlıkla yiyebileceği, canının istediği herhangi bir şey konusunda, oruç, insanın iradesine sahip olup, gözüyle gördüğü, eliyle tutabildiği, parasının olduğu, imkan olarak gücü yettiği halde, Herhangi bir nimete karşı e, insanın sabredebilmesi, onun yokluğuna alışabilmesi yönüyle iradeyi güçlendirir. İşte mümin aslında Ramazanları fırsat bilip güçlenen iradesini kötü alışkanlıkları terk etme yönüyle fazla çay içiyorsa, fazla kahve içiyorsa ya da fazla abur cubur atıştırıyorsa hele hele sigara gibi e, kötü alışkanlıkları varsa... Bunları terk etmek için Ramazan'ı fırsat bilmeli. Hem Ramazan'da oruç vasıtasıyla kişinin takvasının artması yönüyle günahları terk etme bilinci e, gelişir. Hem de insanın iradesine sahip olabilme. Sabahtan akşama kadar kendisini yeme içme konusunda zapt ettiği için akşamdan sabaha kadar da yeme içme konusunu dürtüsünü e, ne yapabilme? O konuda e, kontrol altında tutabilme olgunluğuna erişebilir. O yüzden Ramazanları fırsat bilmeliyiz. Eski alışkanlıklarımızdan, yanlış e, tutum ve davranışlarımızdan uzaklaşmak açısından Ramazanlar büyük çapta bir hazine olabilir. Büyük çapta bize e, inkılap yapabileceğimiz, güzellikleri e, hayatımıza yerleştirebileceğimiz, hayra doğru değişim ve dönüşüm içinde olabileceğimiz e, İslami Değişim ve dönüşümü Ramazan bireylere, ailelere, sosyal hayata e, getirir. Eğer biz tümüyle e, Allah'ın kulluğu istikametinde Ramazan'a beyle etmiş olsak, e, sadece Ramazan ve oruç e, anlayışı bile hayatımızın tümüyle bozulan e, taraflarını tamir etmeye yetecektir. Bizi güzelleştirmek için, devamlı olgunlaştırmak için, her sene bir ay gelerek raydan çıkan taraflarımızı tekrar istikamete oturtacak, balans ayarımızı yerine getirmiş olacaktır. İşte oruç maddi zevkleri, aşırılıkları, e, her türlü havai yanlış arzuları törpüler, nefsi emmareyi dizginleyip teskin eder. Yoksulların halinden, açların durumundan anlayıp, ...tok açın halinden anlamaz... ...atesüzünde ifade edildiği gibi... ...tokken... ...açın halini... ...nasıl olduğunu... ...anlamak istemez durumda... ...yaşarken... ...gündüzleri en azından... ...açlık duygusu ile... ...fakirlerin halini bizzat yaşayarak... ...görmüş oluruz... ...ve onlara yardım duygularımız... ...daha depreşir... ...dolayısıyla bireysellikten sosyalleşmeye... E, ferdi bir yapıdan ümmetleşmeye e, Müslümanların kardeş olduğunu bizzat bize öğretmeye e, oruç çok büyük çapta katkı sağlar. O yüzden Ramazanlarda e, iftarlara misafirler çağrılır, ikram ve ziyafetler artar, sadaka e, fıtır, e, zekat bu ayda daha bir e, bolca yerine getirilir. Fakirlere yardımlar büyük çapta bu ayda daha zengin bir e, alan bulur. Niçin? Çünkü Ramazan'ın ve orucun insanı olgunlaştırması söz konusudur. Aynı zamanda Ramazan'da yapılan sevapların kat kat diğer zamanlara göre fazlaca verileceğinin müjdesi Müslümanlara e, bu konularda daha bir açılım sağlamaktadır. O yüzden Ramazanlarda e, insanlar infak bilincine ikram ve ihsan bilincine e, misafire ikram e, i̇ftara davet özellikle de fakir fukarayı yetim ve yoksulları dul ve e, öksüzleri garibanları hatırlayıp ya e, onları soframıza davet etmek ya da onların sofralarını donatacak e, ikrama e, ağırlanmaya ve onları ağırlamaya e, götürecektir inşallah. E, oruç dediğimiz gibi insanı zor şartlara alıştıracaktır. Savaş gibi, afet gibi dela ve musibetlerin belki bireysel olmaktan öte toplumsal olarak yaşanacağı zor günlere alışmayı oruç daha güzel sağlayacaktır. Mahrumiyete insanı alıştıracak, elinin gittiği halde bazı nimetlere karşı kişinin iradesini güçlendirdiği için o nimetler olmadığı zamanda Bela veya musibetler zamanında da insanın rahatlıkla sabredeceği olgunluğu insana verecektir. Çünkü oruç sevgili dinleyiciler, insanı terbiye ettiği gibi ruhu da inceltir, manevi duyguları güçlendirir, merhametli, hassas bir yapıya götürür insanı. Yani insanın takvasını artırır. Allah'tan korkmaya, günahlar konusunda citreyip her günahın cehenneme düşü vermek şeklinde feci bir durumu olduğunu insan oruç bilinciyle daha güzel anlar. Aynı zamanda sağlık açısından da insanın büyük çapta yararlanacağı söz konusudur. İnsan adlı makinenin vücudun dinlenmesine, bakıma alınmasına büyük çapta e, katkı sağlar oruç. Mide ve sindirim sistemleri e, ve insanın iç organları Ramazan'da dinlenir. E, aşırı yorulan e, vücut e, Ramazan'da bir yönüyle bayram yapar. E, sevgili dinleyiciler e, şişmanlığın yağ depo etmenin nice hastalıklara sebep olduğunu ve artık kendisinin de bir hastalık kabul edildiğini değerlendiririz. İşte Ramazan'da en güzel şekilde diyet yapmanın yollarını öğrenmeliyiz. Maalesef Ramazan'da e, yeme içme e, sadece saatleri değişiyor ama Belki başka zamanlardakinden çok daha fazla insanlar yeme içmeye önem veriyorlar. Hanımlar bu Ramazan'da daha çok ibadet edip Kur'an'ı maliyle tefsiriyle okunayacakları, kendilerini olgunlaştıracakları, ibadete çocuk eğitimine daha çok zaman ayıracakları, kendilerine vakit ayıracakları halde e, kocalarının belki isteğiyle onları memnun etmek için e, alışılmış işte örf adet diye... Ee, ne yapıyorlar? Ee, sabahtan akşama kadar mutfaktan çıkmayacak şekilde habire e, yemek listesini artıracak, çeşitleri artıracak şekilde gayret ediyorlar. Ee, yani sabahtan akşama kadar değişik yemek tarifleriyle, e, yemek uğraşlarıyla uğraşıyorlar ee, belki okudukları kitap sadece yemek tarifini anlatan kitap oluyor ee, radyo veya televizyonlardan e, yemek tarifini programları kaçırmıyorlar birbirlerine belki sabrı tavsiye edecekleri kitap okumayı Kur'an okumayı tavsiye edecekleri halde hanımlar e, yemek çeşitlerini, yemek e, tariflerini birbirlerine e, anlatıyorlar. Dolayısıyla bu sadece hanımlar için değil, zaten hanımlarımızı bu hale getiren biz erkekler değil miyiz? Onlardan Ramazan'da takva isteyeceğimize, kendilerini olgunlaştırma isteyeceğimize, çocuklarına daha fazla vakit ayırıp e, Kur'an'la e, gönüllerini doldurmasını tavsiye edeceğimize biz marketlerden aldığımız, başka zamanlarda almadığımız çokça gıdaları, e, habire Ramazan'da e, iftar için, sahur için e, bol yemeği önem çıkartıyoruz. Bu Ramazan ruhuna, oruç bilincine hiç de uygun bir anlayış değildir sevgili dinleyiciler. E, Ramazan her şeyden önce bizim midemize e, giden hususları kontrol etmemize sebep olmalıdır. Rejim ve diyet de niyetle birlikte orucun Allah rızası için tutulmasıyla birlikte kendiliğinden gelmesi gereken iştahımızı kontrol edebilme, irademize sahip olabilme, yeme içmemize sınır koyabilme anlayışlarını vermesi gereken bir özelliktir. Onun için da işte çay kahve gibi fazlaca triyaki olduğumuz hususlar konusunda bile kendimizi olgunlaştırıp e, triyakiliklerimizi azaltacak veya yok edecek Onsuz olamayacağımız bir gıda maddesi, onun kölesi olabileceğimiz e, bir tutku yeme içme konusunda da Olmayacak bir anlayışa Ramazan'da gelmeliyiz. O yüzden Ramazan'ı bazı insanlar tıkınma ayı gibi, oburluk ayı gibi, e, yeme içme ayı gibi bir kısım insanlar da eğlence ayı, şarkı türkü dinleme, e, işte çadır tiyatrolarına gitme, e, müzik dinleme e, efendim şeklinde e, ibadetle ayrılması gereken zamanları nefsin hevası istikametinde. Eğlenceye kadın erkek beraber konser salonlarında çadırlardaki şarkı ve benzeri eğlencelerde vakit tüketiyorsak bu Ramazan'a hakarettir. Ona karşı saygısızlık ve terbiyesizliktir ve ibadet bilincine sahip olamamaktır. Böyle Ramazan'ın orucu da Allah'ın razı olacağı kat kat ecir vereceği ee, sevabın bol olacağı oruçlar olmayabilir. Dolayısıyla bizim orucumuzun sağlam olması için hem gündüz hem gece kendimizi Allah'a yaklaştıracak e, özelliklerle daha fazla başka zamanlardan daha fazla donatmamız e, gerekmektedir. Orucun yine sabrı. Öne çıkartması söz konusudur. Hele akşama yakın trafikte nice keşmekeş gözüküyor. Oruç kafası diye insanlar kendi sinirliliklerinin, aceleciklerinin e, işte iftara çok az bir saat kala işlerini ancak bırakıp e, o kalabalıkta araba sürmelerinin... E, kendi sabırsızlıklarının faturasını oruca yüklüyorlar. Dolayısıyla oruca çok büyük bir hakaret yaparak oruç kafası diyorlar. Ya da e, Ramazan'da oruçluyken insanın sabırsız olabileceğini, e, dirensiz olabileceğini anlayacak şekilde orucun anlamına tam ters bir anlam yükleyerek suçu oruca, oruç kafasına e, atabiliyorlar. Halbuki sevgili dinleyiciler oruç insanı sabra e, götürür. ...olgunlaştırır, sinirlilik veya acelecilik özelliklerini bastırır, midesine ve şehvetine hakim olabilecek bir insan her türlü e, psikolojik anormalliklere de acelecilik ve sabırsızlıklara da e, çare bulacaktır. Onlara da ne yapacak? Müslümanca tavır takınıp o hevamızın istikametinde yanlış işler yapmayacak seviyeye getirecektir oruç. Evet sevgili dinleyiciler, orucun bu faydalarını uzun uzun ifade edebiliriz ama ben isterseniz birkaç tane hadis-i şerifle peygamberimizin oruç konusundaki tavsiyelerinden bir iki tane özellik e, vurgulamaya çalışayım. Her bir iyilik için on mislinden yedi yüz misline kadar karşılık vardır fakat oruç başkadır denilir hadis-i şerifte. Çünkü oruç, Allah der ki oruç sadece benim içimdir ve onun ecrini ben vereceğim. Dolayısıyla onun için 700 kadar bir sınır söz konusu değil, sınırsız bir oruç. Tabii onun sınırı belli olmayan verilecek ücreti oruçlunun orucu nasıl tuttuğuyla, ne kadar tuttuğuyla, oruç vesilesiyle kendisini ne kadar günahlardan tuttuğuyla, orucun kendisini ne kadar takvaya, olgunluğa ulaştıracak şekilde oruca meyletmemiz yönüyle değerlendirilecektir. Her oruçlu e, eşit derecede oruca karşı tavır almadığından Allah da e, orucun kamilliğine göre e, gönülle bütün organlarla tutulma özelliğine göre farklı farklı ecirler verecektir sınırsız duruma kadar. Kim faziletine inanarak ve karşılığını Allah'tan bekleyerek Ramazan orucunu tutarsa geçmiş günahları bağışlanır buyurulur. Bu hadis-i şerif Buhari ve Müslim başta olmak üzere hemen bütün hadis kitaplarımızda ifade edilir. Dolayısıyla Allah'a gerçekten imanımızı yöneltir ve tüm şirklerden sakınır isek... Karşılığını da sadece Allah'tan bekleyerek, sadece Allah rızası için, başkalarının ayıp demesi veya onlar görsün diye filan değil, sadece Allah için oruç tutarsak, demek ki Ramazan orucu vesilesiyle geçmiş günahlarımızın bağışlanma gibi çok büyük müjdeler söz konusudur. Evet, kim bir oruçluya iftar ettirirse... Kendisine onun sevabı kadar sevap yazılır buyrulur. Tirmizi'nin i̇bn Mace'nin rivayet ettiği bir hadiste. Hadisin devamında üstelik bu sebeple oruçlunun sevabından da hiçbir eksilme olmaz denilir. Dolayısıyla iftar ettiğimiz zaman soframıza fakir fukarayı davet etmek. Hocaları, zenginleri, sadece arkadaşlarımızı, eş dostu yani hali vakti yerinde olan, kendi başına iftar edebilecek durumda insanları çağırmaktan önce çevremizde mahallemizde varsa akrabalarımızda en fakir en garip insanları yetimleri dulları öksüzleri fakirleri soframıza davet etmek ya da eve gelmeleri uygun olmuyorsa onların sofralarını şenlendirmek belki. E, aldığımız e, yiyeceklerle onlara misafir olmak ama onlara zahmet verdirmeden sofrayı kendimizin donatması ya da e, onların sofrayı donatacağı kadar e, rızıklarla, e, infak e, özelliğiyle onlara yardımcı olmak görevimiz. Hele hele sevgili dinleyiciler, ümmet bilinci içerisinde ister Türkiye sınırları içinde olsun ister olmasın dünyadaki aç insanları. Afrika'da, Etiyopya'da, Sudan'da, Somali'de e, ve adı anılamayacak nice fakir ülkelerdeki garip insanları e, normal bir ekmek bulamayacak, sofrasına karın doyuracak e, herhangi bir gıda maddesi temin edemeyecek durumda olan o insanları Ramazan'da hatırlamaya çalışmazsak e, komşusu açken tok yatan bizden değildir. Hadiyesinin e, sınırına girmiş oluruz dolayısıyla peygamberimizin bizden değil e, anlayışına giden e, o kadar tehdit içerisinde ümmetin dışına atılmış e, bir konuma düşebiliriz Allah muhafaza eylesin e, sevgili dinleyiciler o yüzden e, açları bu Ramazan e, ayında daha iyi hatırlamak zorundayız. Filistin'deki, Irak'taki, dünyanın diğer ülkelerinde, Afganistan'daki, Çeçenistan'daki mücahitleri, Allah yolunda savaşan Müslümanları, zalim işgalcilerin elinde belki zeytin büyüklüğündeki kurşunlara, şarapnellere muhatap olan, oruçlarını belki böyle kurşunlarla açma gibi acayip zorluklarla karşı karşıya kalan, Müslümanları, mazlum insanları hatırlamak, onlara yardım elimizi uzatmak, hiçbir şeye gücümüz yetmiyorsa Ramazan'da daha çok onların e, güzelliklere ulaşması için, onlara karşı zalim olan işgalci güçlerin helak olması, defolup gitmeleri için Allah'a gönülden dua etmek gibi görevlerimizi ihmal etmememiz lazım. İmkanımız nispetinde oralara daha çok yardım etmek, e, zekatımızı, e, sadakayı, fıtrımızı e, Allah yolunda cihad etme durumunda kalan, zalimlerin elinde e, perişan olan e, kardeşlerimize göndermek görevini ihmal etmememiz lazım. Evet sevgili dinleyiciler, oruçlu kıyamet gününde kula şefaat edeceklerdir. E, pardon, oruçla Kur'an kıyamet gününde insana kula şefaat edecektir. E, şöyle ki der Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, oruç şöyle der. Öteki dünyada, ey Rabbim ben onu gündüzleri yemekten ve şehvetlerden uzaklaştırdım, men ettim. Onun için beni o oruç tutan hakkında şefaatçi kıl diyecek. Kur'an da, ey Allah'ım ben onu geceleri uykusuz bıraktım. Beni de onun hakkında, Ramazan'da beni çokça okuyan kul hakkında şefaatçi kıl diyecek. Böylece hem oruç hem Kur'an ikisi de o insana, şefaat edeceklerdir buyurur Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde rivayet edilen bir hadis-i şerif e, ile. O yüzden sevgili dinleyiciler orucun orucun e, farz kılındığı Ramazan'ın e, ve Ramazan'da indirilen Kur'an'ın e, bize şefaatçi olması için orucu hakkıyla tutmak Kur'an'ı e, okuyabildiğimiz kadar bu ayda daha çok okumak ama mutlaka manasını da öğrenmeye çalışmak Metnini okuduğumuz kadar maalini, Türkçe manasını, maalden ve bazı ayetlerini de hiç olmazsa tefsirlerden okumaya çalışmak, Kur'an'ın manasını izah eden Kur'an kavramları gibi kitapları veya Kur'an'ın hakikatlerini anlatan dergi veya güzel yazıları bu ayda hatta imkanımız nispetinde çoluk çocuk, aile olarak okumak, Evlerimizi okul haline getirmek için Ramazan'ı fırsat bilmek, en azından yarım saat olsun e, evimizde çoluk çocuk beraber İslami eğitim ve terbiye ile alakalı e, çalışmalar yapmak, evimizi Kur'an kursu ve İmam Hatip gibi e, İslam'ın güzelliklerinin okunup öğrenildiği, çocuklarımızı daha fazla eğiteceğimiz, e, onlara kocalık, e, hanımlarımıza kocalık kadar hocalık yapabileceğimiz, çocuklarımıza anne babalık kadar ee, öğretmenlik yapabileceğimiz e, gerçek anlamda ev okulunu evlerimizde inşa etmek, e, terbiyesini çocuklarımızın kendi terbiyemizle birlikte daha güzel noktalara götürmek için Ramazan'dan yararlanmamız gerekecektir. Evet sevgili dinleyiciler, e, insanlar e, Ramazan'da yemek için yaşamak yerine yaşamak için yemeği e, tercih etme durumunda Olacaklardır. İnsanların kimi e, yeme için yaşıyorlar. E, dolayısıyla daha rahat yaşamak, daha rahat, daha bol yemek, daha lüks yerlerde e, ikamet etmek için haram helal dinlemeden hayatlarını Allah'ın bir e, güzel kulu olarak değerlendirme e, anlayışından uzak yaşıyorlar. O yüzden biz Ramazan'da e, yeme için yaşamak gibi Allah'ın kulluğu için yaşadığımızı, bu yaşamak için, ibadet etmek için belirli oranda yeme içmeye de ihtiyacımız olduğu anlayışına dönüştürmeyi öne çıkartmamız gerekecektir. Yani demek istiyorum ki insanoğlu doldur baş, boşalt makinesi gibi mutfakla tuvalet arasında git gel olan bir varlık gibi sömürüye kurban olmamalı, tüketim toplumunun bir ferdi haline gelmemelidir. Kadınlar mutfakta köle e, vaziyetinde olmamalı, evlerimizi sadece lokanta gibi e, istirahat edilecek ve bolca yemek yiyecek e, hale getirmekten uzaklaştırmalı, evlerimizi firan Firavun evine benzetmeyip, peygamber evi, Allah'ın evi olan mescitlere e, ve peygamber evlerine benzetmeliyiz. Evet sevgili dinleyiciler, insanlar bazen yeme içme konusunda e, yatırımlarını sadece tuvalete yapmış duruma gidiyorlar. Bolca yemek yiyip, depo olarak yemekten sonra depo ettiğimiz yer, maalesef hiç de güzel bir yer değil. Ama eğer biz, başka Müslümanların da, e, nafakalarını düşünür, onlara da yardım eli uzatır, yeme içmeyi onlara da, e, sahip olmayan kişiler, başta olmak üzere, lütfedersek, gönderirsek, o zaman ahirete yatırım yapmış oluyoruz. Yeme içmeyi, Ahirete postalamış, orada bozulmayacak şekilde çok daha güzel gıdalara dönüşecek vaziyette biz sevdiğimiz gıdaları oraya depo etmiş, oraya havale etmiş oluyoruz. Yarın yaşayacağımız ölümsüz bir hayat için lazım olacak azıklarımızı, gıdalarımızı, Ramazanları da vesile kılarak bugünden oraya göndermek, postalamak, yatırımlarımızı saraylara, ...dönüşecek şekilde, çok güzel bitmeyecek nimetlere dönüşecek şekilde cennete e, göndermeliyiz, oraya doğru yöneltmeliyiz. E, bazı insanlar yaşamak için yerler. E, söz gelimi Sodom Gomere halkı ki Lut kavminin yaşadığı ve helak olduğu hem cinsi konularda azgınlık yapan insanlar... ...hem de yeme içme konusunda azgınlık yapan insanlar olduklarını biliyoruz. Onlar sadece zevk için yemek yiyorlardı ve çocuk doğurmak vesaire neslin üremesi için değil... ...neslin üremeyeceği şekilde çok anormal vaziyette şehvetlerini birbirlerine ile giderip tatmin etmeye çalışıyorlardı. Dolayısıyla orucun verdiği ağız ve cinsel organlara terbiye etmek, onları kontrol etmek onları haramlara e, gitmeyecek şekilde e, helal noktada bile sabahtan akşama kadar onları tutmak e, Sodom Gomere halkında yani e, Lut kavminde tam tersine icra ediliyordu. Hem yeme içme konusunda hem cinsel konularda bütün azgınlıklarını yerine getiriyorlardı. O insanların hayatlarını e, araştırdığımızda, ...istifra ettirecek... ...hap yutuyorlar e, imiş... E, ...tekrar tekrar... E, ...istifra ettikten sonra... ...yemek zevkine ulaşmak için... ...yani karınlarının doyulma, doyulması için... E, ...karınlarını doyurmak için yemiyorlar... ...sevgili dinleyiciler... E, ...sırf yemeklerin zevkini... ...uzun saatler tadabilmek için... ...yemekleri yiyorlar... E, ...karınları doyma durumuna geliyor... ...belirli bir kapasitesi var insanın... ...sonra... ...hap geliştirmişler, ilaç geliştirmişler... ...o ilacı kullanarak... E, ...istifra ediyorlar... E, ...midelerini boşaltıyorlar... ...tekrar boşalan midelerine... E, ...zevk e, almak için... ...yine gıda dolduruyorlar... ...tekrar midelerini boşaltıyorlar... ...ve tekrar... ...aynı şekilde midelerini doldurmaya çalışıyorlar... E, ...bu insanların... ...neticesinin ne olduğunu... E, ...hepimiz biliyoruz... ...bugün dünyanın en alçak yeri olan... Denizden normal üst seviyesi 400 metre aşağıda ve en alt birimi de 790 metre kadar aşağıda olan Lut gölünün dibine göçü vermiş bu insanlar. Dolayısıyla onların yaşadığı yer öylesine onları çekmiş içine almış yerin altı üstüne gelmiş. Onlar öyle bir deprem ve lavların o cehennem dehşetini Dünyada dile insana hissettirebilecek Yanar Dağ'ın lav püskürtmesiyle e, depremle birlikte helak olmuşlar ve yerin dibine geçmişler. Onların üzerindeki Lut Gölü hala balık ve yosun gibi e, canlıların yaşamadığı helakın şimdi bile aradan 2000 kadar sene geçtiği, ondan çok daha fazla sene geçtiği halde Unutulmayacak özelliklerini insana gösteriyor. Batılılar Lut Gölü'ne ölü deniz diyorlar. Hala o ölümcül özelliklerini e, gören gözlere ulaştırıyor. Dolayısıyla işte yeme içmede ve cinsel konularda sınır tanımayan insanların helakı bizler için ibret olmalı. Kur'an o yüzden Lut kavmiyle ilgili e, onlarca ayette bize ders çıkartmamız, ibret almamız, e, yeme içme ve cinsel konularda... Kontrolü elimizde tutmamız, bunlar için hayata gelmediğimizi, Allah'a hakkıyla kulluk için yaratıldığımızı idrak etmemiz için e, bolca anlatır. E, sevgili dinleyiciler, o yüzden Ramazanlar'da midemize belki e, kontrol yönüyle, görevlerimizi yapıyoruz ama Ramazan akşamlarında gerçekten televizyon ya da işte sokak çarşılardaki e, eğlence hayatı ya da haramlara karşı sansürsüz bir e, sansürsüz bir gezintiler davranışlar insanların orucunun sevabını da e, çoğunlukla götürebilecektir e, Ramazanda veya Ramazan olmaksızın bu özellikle iki organımıza oruç bilinciyle devamlı oruç tutturmak haramlara karşı ...kapımızı bu iki noktada da... ...tümüyle kapatmak, olgunlaşmak... ...ve helaka uğrayan kavimlerin... ...yolundan gitmemek... ...bizi ne yapacaktır? Dünyada da güzel hale getirecek... ...dünyamızı da yaşanılabilecek... ...küçük cennetlere dönüştürecek... ...ahirette de Allah'ın vaat ettiği... ...büyük lütuflara, nimetlere ermemize... ...sebep olacaktır. O yüzden Müslümanlar... Müslümanca sofra kurmalılar. Müslümanların sofrası Peygamber'in sofrasına benzer. Firavun, firavunlar'ın sofrasına benzemez. Bir olgun insanı takva sahibi bir Müslümanı iftara davet etmişler, zenginler. 15-20 çeşit sofrada yiyecek var. Alışmadığı için o olgun takva sahibi insan çok yemeye ve çok çeşitli yemeye demiş ki. E, misafire ikram etmek için bunca e, yemekler yapmışsınız e, teşekkür ediyorum ama e, maalesef e, sofranızı peygamber sofralarına denzer görmedim sofranız firavun sofrasına benziyor onların sofraları da böyle onlarca çeşit e, israf ile e, çok lüks e, harcamalarla donanır idi. E, demiş ve peygamberler sofrasının böyle olmadığını, e, Allah'ın sevmediği insanların böyle lüks yiyecekler ve çok fazla bol çeşitlerle e, sofralar kurduğunu söylemiş. Sonra bir zaman e, fakir bir insan onu sofraya davet etmiş, yemeğe, iftara davet etmiş, sadece belki bir çorba ikram etmiş o insana, memnuniyetini ifade etmiş. Ne güzel sofra bu, peygamber sofrası gibi demiş. Bizim sofralarımız... Belki e, misafirlere ikram için e, sayıda bir iki tane fazlalaştırma olsa da çeşit yönüyle azgınlaşacağımız, e, şükrünü eda edemeyeceğimiz kadar e, onlarca çeşide girmem, girmemeli, e, Ramazan'da tüketimi daha fazla artırmamalıyız, midemizi daha fazla kontrollü e, kullanmalıyız. O yüzden Ramazanlarda dahi... E, Firavun sofralarına özenecek e, şekilde e, israfa meyletmemeliyiz sevgili dinleyiciler. Allah bize verdiği e, helal rızkı, nimetleri bizim güzel bir şekilde Müslümanca e, Allah'ın nimet verdiği peygamberlerin, e, sıddıkların, şehit ve salihlerin e, nimetlere karşı tavrı gibi kullanmamızı görmek istiyor. Dolayısıyla biz israf edersek, Sanki kazandığımızı e, kendimiz tümüyle e, kazandık. E, Allah'ın bu konuda hiçbir dahli yoktur. Bu nimetleri biz kendi aklımız, kendi becerimiz sayesinde oluşturduk. E, i̇stediğimiz gibi de yeriz, içeriz, harcarız. Kimse bizden hesap soramaz. E, anlayışıyla kafirlere has bir düşünce geliştirilebilir. Halbuki Müslümanlar bilirler ki, kendilerinin sahip olduğu tüm nimetler, para ve mal mülk, yeme içmeye e, ait yaratılan e, ağız tadımızdan mide organlarımıza kadar sahip olduğumuz e, e, mal ve mülke, paralara ve yiyeceklere kadar her şey Allah'ın mülküdür. Allah'ın nimetidir. Allah Uygun görmeseydi bize vermeyebilirdi. Bütün bunlar Allah'ın rızkıyla, Allah'ın rızıklandırmasıyla, Allah'ın nimet bahşetmesiyle alakalıdır. Bizim dediğimiz hiçbir şeye sahip değiliz. Kendi vücudumuz da Allah'a ait e, özelliğe e, girer. Dolayısıyla onun mülküdür. Ve biz elimizi, gözümüzü kendimiz bulmadık, kendimiz yaratmadık. Allah yarattı. Dolayısıyla o gözümüzü, ağzımızı e, diğer organlarımızı nasıl kullanacağımızı da o vücudumuzun sahibi olan Allah e, bilir ve o yönlendirir. Tasarruf e, Allah'a aittir. Bize sadece e, onun e, yeryüzünde e, emir ve yasaklarını uygulayacak kulluk e, görevimiz söz konusudur. Demek istiyorum ki Hiltonlarda e, lüks otellerde e, misafirlerini ağırlayan e, efendim gündüzleri içki içilen Ramazan gibi e, hayatı e, güzelleştirme anlayışından uzak yaşayanların e, lüks yerlerinde e, ziyafet veren iftar veren insanlar e, doğru bir iş yapmıyorlar. Olgun bir iş yapmıyorlar. Ramazan bilincine sahip olmuyorlar. Bu e, yaptıkları Allah için infak sevabı konusunda e, çok yanlıştır. E, e, lüks otellerde, lüks lokantalarda e, insanlara e, israf ile e, iftar verileceğine, o iftara gelenlerin on katı kadar insana e, uygun şartlarda yiyecek dağıtılabilir veya uygun yerlerde on katı kadar insana iftar verilebilir. O yüzden israfları Ramazan'da daha bir e, kontrol altına tutmak, e, yanlış beslenme alışkanlıklarımıza e, daha bir e, denetim e, getirmek mecburiyetimiz var. E, Sözgelimi Amerikan vari içeceklere, e, Coca-Cola denilen kaka kolalara e, ya da fast food kültürüne... ...hamburger tipi alışkanlıklara... ...Ramazan'da en azından... ...geçit vermeyen bir terbiye... ...kazanmamız... E, ...çok uygundur... E, ...sigara içenler... ...ya da kaka kola gibi... E, ...asitli içecekler, kolalı içecekler... Içene, ...içenler düşünmelidirler ki... ...bu verdikleri sigara... ...veya coca kola parasıyla... E, ...Filistin'de nice Müslümanlar... E, ...ra kurşun atan insanlar... E, ...o coca kola veya... ...Amerikan sigaralarıyla e, ne yapıyorlar? E, o silahlarını temin ediyorlar. Yani sigaraya veya e, Coca-Cola'ya verilen para... E, ...Filistinli Müslümanlara zulmeden, e, Iraklı Müslümanlara zulmeden insanlara kurşun olarak e, verilmiş oluyor. Bilinçli veya bilinçsiz e, o zalim güçlere... Ee, o insan e, Müslüman insan e, katkıda bulunmuş oluyor. Bu e, sigara veya Coca-Cola için e, sadece bu gerekçe yetecektir. İşin israf olması zarar vermesi e, sağlığa e, da olgunluğa da giden e, yol konusunda insana engel olması ayrı e, problemler olarak değerlendirilebilir. Evet sevgili dinleyiciler <gülüyor> Denilir ki her bulduğunu yiyen kişiye bu israf olarak yeterde artar. Hastalıkların çoğu çok yemekle alakalıdır. Tedaviler de az yemekle ilgilidir. Orta yolu e, israflardan uzak olarak haram e, yiyeceklerden sakınmak ve aşırılığa giden yola gitmemek, e, helal ve temiz yiyecekleri doymadan Sofradan kalkacak şekilde e, kalkmak en uygunudur. Sofra kelimesi e, sefer kelimesinden, yolculuk kelimesinden gelir sevgili dinleyiciler. O yüzden yolcu gibi yaşamak, yolcu gibi yemek yemek gerekir. Hani Peygamberimiz hadis-i şerifinde kün fit dünya gariben ev abiri sebil der ya. Yani sen dünyada bir garip gibi, bir yolcu gibi yaşa. İşte yolcu gibi yemek. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin e, sofraya nasıl oturduğunu bilmem bilir misiniz? E, e, çok acele bir işi olup da sofraya kurulmadan e, acele bir iki lokma yiyecek insanın hani yarım yamalak oturur kalkar gibi bir oturuş şekli vardır ya işte bir ayağını kalkmaya hazır vaziyette dikmiş, bir ayağını hafifçe yere koymuş ee, vücudunu da böyle iğreti şekilde e, kondurmuş bir vaziyette peygamberimiz sofraya otururdu çoğunlukla. Dolayısıyla peygamberimiz sofraya kurulmazdı, çömelir gibi sofraya e, iğreti şekilde yanaşırdı. Ve birkaç dakikalık bir zaman ayırırdı yeme için. Ee, dolayısıyla böyle bir anlayış... E, ...bir yolcu anlayışıdır... ...yolcu gibi yaşamak... ...yolcu gibi yemek yemek... ...seferde olduğumuzu unutmamak... ...biz esas yiyeceğimizi... E, ...cennete saklıyoruz... ...esas nimetleri orada bulacağız... ...dolayısıyla... E, ...açlığımızı yatıştıracak kadar... ...temel e, enerjimizi alacak kadar... E, ...gıdalarla... E, ...haşır neşir olmalıyız... ...yani Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem... ...tavsiye ettiği gibi... ...midemizi en az... ...üçte birini yiyecekle dolduracağız pardon, en az dedim, en çok üçte birini e, yiyecekle dolduracağız. Üçte birini e, suyla dolduracağız. Su da az içildiği için insanlar e, çoğunlukla mide e, problemlerine daha çok gidiyor. Su az içiliyor diyorum. E, Coca Cola az içiliyor demedim. Çay az içiliyor demedim. Ama bunlar suyun yerini tutmayacaktır. Dolayısıyla e, midemizin üçte birini su veya doğal gıda dediğimiz sütle, ayranla ...doğal tabii meyve suyuyla doldurabiliriz. Ee, üçte birini de mutlaka boş bırakmak, yani havayla doldurmak. Ee, dolayısıyla vücudun rahat e, yaşayacağı e, ve e, tümüyle tıka basa yenmeyeceği... ...hatta doyuncaya kadar bile yenmeyeceği midemizin ancak üçte birini dolduracak kadar yememiz peygamberin tavsiyesine uygun... Ramazan bilincine, e, oruç bilincine uygun bir özelliktir. Böyle olursak sıhhatli oluruz. Böyle olursak gönül yönüyle de, olgunluk yönüyle de e, sağlıklı bir kişilik sergileriz. Yani azgınlığa, çok yemekten dolayı nefsin e, günahlara, meyline e, engel olmuş oluruz. Ve e, beden sağlığımızda, ruh sağlığımız gibi e, bizi çok daha... ...güzel şekilde hayatımızı sürdürmeye götürür. Evet sevgili dinleyiciler... ...demek ki İslam mutfağı öyle bir özelliktir ki... ...Müslümanların sofrası peygamberlerin sofrası gibidir. Eski medeniyetimizde bilmem bilir misiniz... ...lokanta kültürü yoktur. Batılı, batılı hayata girdikten sonra... ...tanzimattan özellikle de cumhuriyetten sonra... ...şehirlerde lokantalar... ...olmaya başladı. Hala e, eski kültürümüzün uzantısı olan köylerimizde, kasabalarımızda çoğunlukla lokanta yoktur. İnsan açsa ona e, sofrasını e, onunla paylaşacak, onu evine davet edecek... ...ona yemek ve e, gıda getirecek mutlaka insanlar olurdu eskiden. E, ya evinde yerdi ya da başka bir insanın evine misafir olurdu... E, Evlerde yemek odası veya hatta yemek masası bile bizim kültürümüzde yok idi. Yani batılılaşmazdan önce, batılı hayata öykünmemizden önce böyle bir özellik söz konusu değildi. İnsanlar... Ee, ...sadece e, karınlarını doyurmak için helal yoldan israfa kaçmaksızın e, bir iki çeşit e, yemeği günde bir iki övün e, o da evde çocuklarıyla beraber e, yerlerdi. E, i̇ş yerine giden insanlar öğle yemeği yiyeceklerse veya akşam geç geleceklerse... Yaşlı insanlar bilir, şimdi gençler tanımıyor bile sefertası dediğimiz e, küçük e, elde taşınabilecek e, kaplarla evlerinden yemek götürürlerdi. Şimdi ise e, üç dört dükkandan bir tanesi ya lokanta e, ya gıda malzemesi satan yerler ya da e, büfe gibi ayaküstü e, yemek alışkanlığını e, veren e, mekanlar oldu. Yani insanlar... Çoluk çocuk aileyle yemek yemeyi bile ihmal ettiler, hatta çoluk çocuk lokantaya gitme alışkanlıklarını bile kazandılar. Ee, Avrupalıların önemli bir kesimi e, orada yaşarken şahit oldum. Orta halli vatandaş evde karnını doyuruyor. E, haftada bir hafta sonunda eşiyle e, gidilmesi adet olduğu için lokantaya karnı tok olarak gidiyor. Sadece lokantaya gidip nefsini bastırmak için az masraf etmek açısından işte bir kap yemek yiyor veya orada e, çok küçük bir tatlı e, gibi dondurma gibi bir şey alarak lokantaya gittiğini değerlendirmiş oluyor. Bizde ise belki iki övünlük yemek yemek için lokantaya gidiliyor. Söz gelimi batıllar. Piknik deyince e, güneşlenmeyi akıllarına getiriyorlar. Sporu, e, e, hareketi, e, efendim hızlı e, yürümeyi veya koşmayı akla getiriyorlar. E, piknikte bunları daha çok öne çıkartıyorlar. Türkler de mangalsız bir pikniği akıllarının ucundan bile getirmiyorlar. E, dolayısıyla e, biz e, yaz havasında e, efendim, bir yeşillik veya su kenarını e, yeme içmesiz hem de Biraz mideye ağır gelecek hele hele insanların hastalanmasına küçük çaplı zehirlenmesine sebep olacak mangalların üzerindeki kömürleri tutuşturmak için bir sürü duman yutma durumunda etlerimizin de işte kömür isiyle yer yer yandığı yer yer tam pişmediği bir şekilde vücuda zararlı olacak halde e, ...piknik değerlendirmesi yapıyoruz. Buzdolabı da Batı kültürünü aynı zamanda getirmiş oldu. Eskiden yemekler fazla olunca e, artınca bir komşuya ikram edilirdi. Artık buzdolabı geldi kimse kimseye yemek ikram ete, etmez e, duruma düştü. E, komşular aç kalmış kimsenin umurunda değil apartman hayatı... E, Aileleri birbirlerinden e, kopardı, bağımsız hale getirdi. Komşusu ölmüş olsa belki üç beş gün sonra duyulacak e, halde komşular birbirleriyle bağımsız, insanlar birbirleriyle ilgisiz ve insanlar aile konusunda bile bireyselleşen, herkesin kendi hayatını kendi yaşadığı, kendi kazandığını kendisi yemeye çalıştığı, yeme içmenin öne çıkarttığı bir kültür e, e, bizi yaratıyor. E, ...Ramazan ve oruç konusunda da anormal çizgiye götürmüş oldu sevgili dinleyiciler. Kapitalizm tüketim toplumudur. Dolayısıyla e, Amerikan vari kapitalist hayatı insanlarımız artık İslami sade hayata tercih eder olmuştur... E, Önce yiyecek, yiyecek, bir daha yiyecek, şişmanlayacak. Sonra da zayıflamak için yine aletler, salonlar, zayıflama kürleri ve benzeri e, ilaçlar ile yine e, paralarını sarf edecek, yine tüketecektir. E, şişmanlamak için bolca para sarf edenler, sonra zayıflamak için bolca para sarf etmek durumunda kalacaklar. E, yani insanlar... Para kazanmak için sağlıklarını tüketecek şekilde anormal bir vaziyette 12-14 saat iş hayatında yürüme ve gidiş gelişler dahil. Günün yarısından fazlasını iş hayatına vererek sağlıklarını kaybedecekler. Belki sağlıklarını kaybettikten sonra belirli bir yaştan sonra emekli olacaklar. Ondan sonra sağlıklarını kazanmak için zar zor biriktirdikleri paraları da e, kazandık kaybettikleri sağlığını yeniden kazanmak için e, gayret edecekler. İşte sevgili dinleyiciler, oruç bu tür e, yeme içme konusunu bizim bütün bir yıl düzenleyebileceğimiz bir kapılar açar. E, az yemenin getirdiği e, hafifliği, olgunluğu, sadeliği, güzelliği, israftan kaçan Allah'ın verdiği rızıkları başka insanlarla paylaşan güzelliği verir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunlar içindir ki oruç tutun sıhhat bulun der. Yine aynı şekilde yürüyün sıhhat bulun der. Az yememizi ısrarla tavsiye eder. Her türlü e, hastalıklara perhizin nice faydaları vardır. Manevi hastalıklar için de perhizin yani rejimin yani diyetin çok büyük faydaları vardır. Ee, o yüzden az yiyen sade hayat sürer. İsraf etmez. Geçim darlığına da çoğunlukla gitmez. Ee, i̇nsanlarımız e, melekten e, yeme içme ile e, günahlarla e, ayrılmış oluyor. Me bildiğimiz gibi meleklerin nefsi, hevası yoktur. Onların Günah işleme arzuları söz konusu edilmez, yeme içmeye de ihtiyaç duymayan manevi varlıklardır. İnsanlar da Ramazan'da yeme içmedik yeme yiyip içmedikleri için cinsel konularda nefislerinin isteklerini yerine getirmedikleri için aynen meleklerin yaşayışı gibi bir yaşayışa sahip olurlar. O yüzden hayvanlarla kendilerini ayıran bir noktaya giderler. Ee, i̇nsanlar yeme içme konusunda, e, üreme ve cinsi, cinsiyet konusunda hayvanlara benzerler. O yüzden bu tür e, ihtiyaçlara hayvani ihtiyaçlar e, denilir. E, i̇nsan işte Ramazan bilinciyle hayvani özelliklerden tümüyle sıyrılmış, meleki özelliklere tümüyle yaklaşmış, bir nevi melekleşmiş olurlar. Bir de istekleriyle Allah'a yaklaşıp, Kur'an kültürünü gönüllerine yerleştirdikleri zaman o zaman tümüyle meleklerin gıpta edeceği kadar olgunluk kazanırlar, takva sahibi insan olurlar, Allah'ın e, nice nimetlerine e, muhatap olacak özel ve güzel e, konumlara e, ererler. Evet sevgili dinleyiciler, Ramazan'ın özellikle oruçla alakası olan yönlerine vurgu yapmaya çalışıyorum. Oruç ve yeme konusunda bu zaman dilimlerini bütün hayatımız için değerlendirebileceğimiz seviyeye getirme noktasında bazı ipuçları vermeye çalışıyorum. Çocuklarımızın da kalitesiz ve dengesiz beslenmelerinde abur cubur şeylerin ve reklamların çok büyük zararları var. ...o yüzden... E, ...ne yapmak... E, ...televizyonu... ...çocuk programları konusunda bile... ...ya hiç kullanmamak... ...ya çok az kullanmak... ...çocuklarımızın abur cuburla değil... ...kaliteli gıdalarla beslenmesi için... E, ...onların... E, ...sık sık markete giden... ...sık sık e, televizyon ve radyolardan... ...yeme içme reklamlarına şahit olan... ...dolayısıyla... E, ...kendi beslenmeleri açısından da zararlı beslenmelerine sebep olan noktaları e, bu Ramazan'da tekrar değerlendirelim. Ve küçük yaştaki çocuklarımızı oruç tutmaya alıştıralım. Oruç çocuklar için hangi yaşta alıştırılır denilirse e, bu altı e, yaştan on yaşa kadar çocuklardan çocuklara değişebilir. Bazı çocuklar altı e, yedi yaşında bile e, büyük insanlar gibi oruç tutabilecek... Olgunluktadır. Yeme içme konusunda sağlıklarını kaybetmeden, zorlanmadan oruç tutabilirler. Bazı çocuklarsa 6-7 yaşlarında oruç tutturmuş olsak onlara sağlık yönüyle zarar vermiş oluruz. Tabii ki sağlıklarına zarar verecek durumda çocuklarımızı o yaşta oruca zorlamamak hatta zarar gelecekse... Oruçlarını bozdurmak belki daha güzeldir ama bu on yaşa kadar bu terbiyeyi bu serbestliği kendi çocuklarımızın oruç tutabilecek e, seviyede olup olmadığını zaman zaman denemelerle değerlendirmeliyiz söz gelimi öğleye kadar ya da ikindiye kadar çocuklarımız... E, Aç kalmış olurlar bizimle beraber, niyet etmiş olurlar hatta Ramazan orucuna. Güçleri yetmezse, ikindileyin söz gelimi 7-8 yaşındaki çocuk orucunu açabilir. Böyle böyle zamanı artırabilecek ve belki bir dahaki sene e, tam tutabilecek. Ya da Ramazan'da 30 günde ise de, e, 7-8 yaşındaki çocuk 3 gün, 5 gün, 15 gün oruç tutabilecek duruma gelir ve giderek zaten çocuklarımız da e, kendini olgunlaştırmayı, anne babalar gibi oruç tutmayı severler, sahura e, kalkmayı severler. Onları da bu zevkten mahrum bırakmamak, e, oruç tutmaya alıştırmak zorunluluğumuz var. Artık 10 yaşına geldiğinde namaz gibi orucu da çocuklarımıza emredebilmeliyiz. E, belki ceza vermeyebiliriz bülü yaşından önce ama. Onları eğer sağlıklarında bir problem yoksa artık oruca tümüyle alışabilecekleri şekilde onları yöneltmek, yönlendirmek, tavsiye etmek, bu konuda eğitmek anne babanın görevi olsa gerektir. Tabii bunun için de çocuklarımızı abur cubur yemekten e, yani temel gıdalardan mahrum olan ayaküstü yiyecek şeyleri e, çikolamsı, bis çikolatamsı, biskü bisküvimsi e, şeylerle atıştırmaktan kurtarmak lazım. Ee, ...bunun yolunu da... E, ...anne babalar... ...bulmalı ve... E, ...Ramazan'dan bu konuda yararlanmalı... E, ...televizyonu da... ...kontrol altında, denetim altında... ...tutmak ya da onu... E, ...Ramazanlar da olsun... ...hayatımızdan çıkartıp... ...daha güzel şeyleri hayatımıza getirmek için... E, ...gayretler e, gerekir... ...sevgili dinleyiciler... E, ...vaktimin dolduğunu... E, ...biliyorum, görüyorum... ...o yüzden... E, Oruç bilinci ile yeme içme anlayışımıza değinen bir değerlendirme yapmaya çalıştım. Rabbimiz hepimizin açlığını ahirette hiç aç kalmayacağımız güzel nimetlere dönüştürsün. Sadece biz orucu tutan, orucun bizi tutmadığı, kendimizi tutamadığımız günahlara karşı zayıf iradeli olan insanlar olmaktan kurtarıp olgunlaşan, midemize girenleri de gözümüzden ve zihnimizden, gönlümüzden geçenleri de kontrol altına tutabilen e, kamil manada e, oruçlulardan eylesin. E, kendimizi de günahlara karşı tuttursun. E, orucun da şefaat eğleyeceği Ramazan'ın bizden razı ve memnun olacağı e, bir seviyeye bizi ulaştırsın. E, Allah'ın Güzellikleriyle, hayırlarıyla, nimetleriyle, rahmet ve bereketiyle kalın sevgili dinleyicilerim.